Evet. <Gülüyor> evet kardeşler hazırsanız. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hamde eder. Ondan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 Geceniz mübarek olsun kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ömrünüze bereket versin. Evinize güzellik versin, huzur versin, akıbetinizi hayır eylesin. İstikamet üzerine versin ve bizlere salih arkadaşlar nasip etsin. Aynı o sahabenin birbiriyle kenetlendiği gibi birbiriyle kenetlenen vefalı samimi dostlardan kılsın bizlerim. Evet kardeşler, Bugün sizlere kurtulan fırka, fırkayı Naciye üzerine bir giriş yaparak daha sonra fırkayı Naciye'nin özellikleriyle alakalı bir sohbette bulunmak istiyorum. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Allah Şeyh'e rahmet etsin. Bu, bugünkü sohbet, bundan sonrakiler değil, bugünkü sohbetin anası, ana başlıkları temeli, Allah Şeyh'e rahmet etsin, Şehalbani'nin insanlara fırkayı naciyi, kurtulan fırkayı anlatırken anlatmış olduğu nasihatın ana başlıklarıdır. Evet. Her Müslüman bilir ki İslam iki kök ana üzerine kurulmuştur kardeşlerim. Yani birisi Allah'ın kitabı Kur'an, ikincisi de Allah Resulü Ali selamet ve sünnetidir. Bu iki gerçek üzerinde Müslüman olan inanan hiç kimse ama hiçbir fırka ihtilaf etmemiştir kardeşlerim. Bir insan iman ettiğinde de bu iki esası yani kelime-i şehadet dediğimiz bu ifadeleri gündeme getirerek artık tamam Müslüman oldu denir. Hangi fırkaya giderseniz gidin bu gerçek aittir. O zaman eğer bu gerçeği her Müslüman biliyorsa neden Müslümanlar geçmişte ve bugünlerde özellikle son zamanlarda hep ihtilaf etmişler? Herkes Eşveden la ilahe illallah ve eşheden Muhammed'en abduhu ve resulullah diyor da ve bu iki kelimeyi tayibeyi ve Muhammed'in Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin ya da peygamberimizin Allah Azze ve Celle'nin Resulü Peygamberi olduğuna şahit olduğunu söylüyor da neden acaba bu insanlar bu kadar ihtilaf ediyor? Emin olun bunun altında yatan asıl sebep insanlar öyle hale gelmiş ki nasıl ki günde beş vakit okunan ezanın manası anlaşılmadan öyle bir nameymiş ya da öyle bir sedaymış gibi dinleniyorsa iki boşaltılmış etkilemeden emin olun bu iki kelime de söylenirken hiç manasının üzerinde düşünülmeden söyleniyor. Yani ne birisi birinden hadi bunu söyle de emanet derken bu kelimelerin ne manaya geldiğini düşünmediği gibi Söylenen adam da bu iki kelimeyi gündeme getirdiğinde artık bu kelimeden sonra neleri kabul, neleri reddettiğini farkına bile varmadan söylüyor. İşte kardeşlerim bu bu iki kelimenin manası bilinmezse e, bilinmediği için bu kelimeyi söylemek acaba söyleyene? yeterli olabilirim. İşte bugün biraz bunun üzerinde durmaya çalışacağım. Allah bana anlatma. Hepimize de güzel bir sağduyuyla anlamayı nasip etsin. Evet, tüm Müslümanlara tüm Müslümanlar nasıl ki bu iki şahadeti söylüyor ki söylemezse zaten Müslümanlıkla ilişkisi olmaz. Bugün görsel yayın medya dediğimiz şeylerde de çok görüyoruz. Avrupa'daki işte birisi Müslüman oldu. Türkiye'ye gelin geldi Müslüman oldu. Ne yapıyor? Avrupa'da hoca ya da Türkiye'de bir müftiye falan gidiliyor. Ne yapılıyor? İşte örtün kadınsa erkekse işte şöyle olsun. Haydi bakayım. Yani ona Müslüman diyebilmek için ne deniyor? İki şehadeti yani kelimeyi şahadeti söylediği. Yani bu söylemeden Müslümanlıktan kişinin ilgisi olmuyor. Peki niye o sır ki geçmişte ve son zamanlarda bu ihtilaf meydana geliyor. Allahu Teala bu ihtilafın bize haberini veriyor ve özetliyor. Ali Senati ve selam hadislerinde bizi ne yapıyor? Uyarıyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor ki eğer Rabb'in dileseydi bütün insanları tek bir millet yapardı. Fakat onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesna diyor. Hud 118-119'da. Bakın bu Allah Azze ve Celle'nin kitabında haber Rabb'imiz Anuhu ve Taala'nın merhamet ettiklerinin dışında doğru söyleyen olmayacak. Allah Subhanahu ve Taala'nın bu haberini bakın Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam nasıl açıklıyor. Yahudiler 71 fırkaya bölündü. Hristiyanlar 72 fırkaya bölündü. Benim mümletimse 73 fırkaya bölünecek. Birinin dışında hepsi ateşe gidecek. O da cemaattir diyor. Başka bir rivayet ben ve ashabım üzerine olanlar demiştir. Bunu Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Mace'de, Ahmet'de, Ebu Yala'da, Darib'i de bulabilirsiniz. O halde bu hadis onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesna ayetini benim ümmetim 73 fırkıya bölünecek ifadesiyle açıklar. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayette ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesna yani bu istisna ifadesi o da cemaattır diyor. İkinci rivayette gelen ziyadelikte ise ben ve ashabım üzere olanlardır diyor. O da yani o zaman ve Vesselam kurtulan fırkanın özelliğini bizlere vermiş oluyor kardeşlerim. O da 73 fırkanın birisi yani Müslüman için şahadet getirmek yeterli değil. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam getirenlerden bakın burada dikkat edin 72 fırkanın cehennemde olduğunu bir fırkanın cennette, cennete gideceğini söylüyor. Öyleyse kardeşlerim bu meseleyi çok iyi idrak etmemiz lazım. Bu sebeple Müslüman çok hırslı olmalı ki bu kurtulan fırkanın inancı ne? İtikadı ne? Birbirleriyle ilişkilerini ve düşmanlarıyla ilişkileri nasıl olmalı? Bunları çok çok iyi bilmesi gerekir. Aleyküm selam ve abone Hoş geldiniz kardeşler. Peki Müslüman kurtulan fırkadan olmak için ne yapmalı? Burada biraz duralım. Ve iyice açıklayalım. Sesim güzel geliyor değil mi? Bozulma yok. Bugün telefondan yapıyorum sizlere sohbeti. Biz Müslümanlar arasında dedik ki İslamlık iki şehadetle başlıyor. Ama deminki dediğimiz ifadeyle gerçekte Müslümanlarınsa bu iki şehadeti söyledikten sonra çok azı kurtulan fırkadan olup olmadığına bakmak gerekiyor. Yani bu 73 fırkanın hepsi kelime-i şehadeti söylüyor ama 72'si ateşe birisi ise kurtulan oluyorsa Kardeşlerim burada duralım. Hemen kendimizi bir kontrol edelim. Nereye gidiyoruz ya? Yani? Neredeyiz? Huyumuz ne? Düşüncemiz ne? Hedefimiz ne? Kime nasıl dostluk yapıyoruz? Kimin etini yiyoruz? Kimi gıybet ediyoruz? Kiminle beraberiz? Kiminle iş tutuyoruz? Nasıl bir itikada sahibiz? Nasıl bir İslam inancına sahibiz? Neler okumuşuz? Hangi okullara almış geçmişiz de nereye kalmışız? Senin beraber olduğun kimler? Eken misin? Ekilen misin? Anladınız mı ifadeyi? Müslüman ya etki edendir ya da etkilenendir. Eğer salihlerden, hak sözden etkilenmiyorsan demek ki enaniyetin, kibrin, tavan yapmış. Seni okşayan, sana güzel söz söyleyen, am, paşam, hocam diyen her insan senin yanındadır. E tabii ki sen de kelime-i getiriyorsun, sen gavur demedik ki sana. Evet. Demek ki çok dikkat edeceğiz. Öyle dikine gitmeyeceğiz. Şimdi biz bu kurtulan fırkayı nasıl bileceğiz? Allah şeyhe rahmet eylesin. Madde madde gidiyor bakın. Ayet de diyor ki kardeşler biz sana zikri indirdik ki insanlara bu indirleni açıklayasın. Mahal 44'te diyor. Yani ey Resulüm ey Muhammed biz sana Kur'an'ı indirdik. Neden? Sadece insanlara okumak için. Yok. Aleyhisselatü Vesselam'ın vacibi mi sınırlamaydı? Kur'an da okusun. Yahut başka bir emir mi vardı ki Allahu Teala Resulüne emir etti? Evet. Allahu Teala'nın geçen ayette iki ifadesi vardır. Birincisi açıktır. O da Kurandır. İkincisi ise açıklayıcıdır. O da Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve Kuran açık ve nettir. Allahu Teala'nın sözüdür. Allah kelamıdır ve Resul'un sözü de onu açıklayıcıdır. Yani birbirinin tamamlayıcısıdır. Bir elma düşünün. Yarısı da elmadır. Bu yarısı da elmadır. Yani elmanın yarısını kesip bir tarafa koymanız onu bozmaz. Ha yazılı, ha sözlü. Ha vahiy metdu, ha ayre metdu. Biz diyor, "Nuha vahyettik." 950 sene resulluğu var. Kitabı var mı? Yok. Bu da vahiy. İsa'ya, Musa'ya vahy ettik diyor. Var mı? Yazılı. Evet, vay. Ama bunun dışındaki peygamberlere de vahy ettik diyor. Yani gelen vahye baktığımızda hem yazılı hem de sözlü. Eğer yazılı gelmişse bu nettir. Ve sözlü gelmişse bu da onun açıklayıcısıdır. O da ne? Yani Allah Resulü Ali Selamın hadisidir. Yani zikirdir. Yani sünnettir. Demek ki kurtulan fırkanın yolu Allah Resulü Ali Selamın sünnetine uymakla bulunur. Bunda Müslümanların hiçbir ihtilaf etmezler. Kesinlikten her fırka bilir ki Ali Selam Kur'an'ı açıkladı. Belki de. Bundaki en net misal, her zaman sohbetlerimizde verdiğimiz gibi ya da okuduğunuz kitaplarda, duyduğunuz misallerde geldiği gibi Allah Azze ve Celle günde beş vakit namazdan bahseder, namazı dosdoğru kullandı. Günde beş vakit namaz kılarız, Kur'an'dan bu namazın detayını tam manasıyla ne yapamayız? Öğrenemeyiz, bunu açıklayıcıdan öğreniriz. Bu da kimdir? alisenat veselandır onun sünnetidir. Bu yüzden alimlerimiz çok daha iyi mesele anlaşılsın, birbirine karışılmasın diye, karışmasın diye sünneti üçe ayırmışlardır kardeşlerim. Sözü, fiili ve karar vermesi. Sözü her türlü açıklamayla ilgili olan konuşmasıdır. Biz sana bu yani bu sözüdür. Mesela buna da bir örnek verecek olursak kardeşlerim. Abdullah bin Amr bin As kendisi bir meclisteyken ve müşrikler de o meclisteyken İbn Amr da yazmakta çok hırslı. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın ağzından çıkan her sözü yazıyor ve ezber. Oradakiler diyor ki Sen Allah Resulü'nün ya da onların tabiriyle Abdülmuttalib'in oğlunun ağzından çıkan her şeyi yazıyorsun. Onun sinirli olduğu hal var, sakin olduğu hal var. Yani o da bir insan. Nasıl ayırt ediyorsunuz? Onun bu yani insani olarak söylüyor ya da peygamber olarak söylediğini sen bunu yazma. Bak karıştırırsın. Yani sanki ona ve vesselamın sakin olması ile sinirlilik halinin sözlerinin aynı olmadığını yanlış şeyler olduğunu söylüyorlar yazma hırsını azmini kırmaya çalışıyorlar böyle olunca tabi İbni Amr şüpheye düşüyor ve hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a koşuyor ve müşriklerin ona söylediğini aktarıyor Allah Resulü Aleyhisselatü da kardeşlerim o an elinde bir misvak ve ooo diye böyle ses çıkarıyor. buhari kitabı ı Vudu'da naklediyor. Sonra ağzını temizlediğinden bittikten sonra parnağını ağzına doğru işaret ederek diyor ki yaz yaz. Muhammed'in nefsi elinde olan yani Muhammed'in elindeki haktan başka bir şey değildir. Bu nefsinden, hevasından Konuşmaz. Ne çıkıyorsa yaz. Ey Allah'ın Resulü diyor bunu da yazayım mı? Yani o misvak yaparken o diye ses çıkar. Yaz diyor. Yaz. Aynı bu şekilde İmam Bukhari bu rivayeti almış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ağzını misvaklarken böyle o diye ses çıkarırdı diye nakletmiştir. Bu Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. İkinci kısmı ise fiilidir. Bu da hidayet ve nurdur. Üçüncü kısmı ise karar vermesidir ki Ali Vesselam birilerinden bir şey gördüğü zaman o kanıda karar vermiştir emir veya nehi. Bu da sünnete girmiştir bir yerde takriri diye geçer. Bizler sünnete çok iyi sığınmalıyız, çok iyi anlamalıyız. Sözü, fiili ve karar vermesi arasında ya da takrininde fark gözetmememiz lazım ki işte o zaman kurtulan fırka haline dönelim. Yani ben ve ashabım üzere olanlar diyor. Evet. İncelediğimiz zaman Allah Resulü ve Vesselam bakın burada sadece ben demedi. Buraya dikkat ettiniz mi? Benim yolumda, benim anlattığıma benim getirdiğime tabi olan demiyor. Dikkat ettiniz mi? Ne diyor? Aynı zamanda ashabım dediğini görüyoruz. Demek ki biz ashabı önce iyi mi tanıyacağız? Biz onların nasıl iman ettiğine bir bakacağız. Ashab üzere olanları bir tarafa bırakamayız. İşte bugün bu hallere düşmemizin sebebi bu. Birisi az buçuk güzel laf yaptı mı hele bir de böyle dilini geve geve hele bir de iki hikaye patlattı mı oho ondan iyi hoca yok. Hani bugün televizyon koca şey estağfurullah hocaları çok biliyorsunuz. Karşılarına bayanları alıp çıkıp anlatıyorlar. Herkes dinliyor. İşin garip tarafı Adamların dinlediklerini herkes kafaya yazıyor. Çok garip. Hak anlatılan sohbetlere bakıyorsun. Üç kişi, beş kişi, hadi on kişi. Ha, sayıya mı sohbet ediyorsun hocam? Hayır, hayır. İnsanların dinlerine verdikleri değere bakın kardeşler ya. Şu değere bak ya. Neleri önem veriyorsunuz ya. Akşama kadar kafanızı, bedeninizi nerelerde kirletiyorsunuz ya? Yani? Bir hak kelamını dinlemeye bu kadar mı yüksünüyorsunuz? Aslında yüksünmüyorsunuz. Nefsinizize artık hak sözler ağır geliyor. Dedikodular, gıybetler, suizanlar, maç izlemeler, film izlemeler bu kadar rahat geliyorsa oturun şu imanınızı bir gözden geçirin. Şimdi Allah için soruyor. Hepiniz kendi nefsinize sorun. Bu fırkılan kurtulan fırkanın kaç tanesini tanıyorsunuz? Size örnek olan, hami olan kaç tane sahabeyi biliyorsunuz? Onlar nasıl iman etmiş? İtikatları nedir? Hiç üzerine yoğunlaştınız mı? Vallahi onları bilmeden istikamet üzerine gidemezsiniz. Vallahi kurtulan fırkadan olamazsınız. İnşallah bundan sonraki derslerde üç ya da dörtten ders bunların tek tek akideleri neymiş? Allah onlardan razı olsun. Bunların üzerinde durmaya çalışacağım. Evet. Ben demiyor. Demiyor değil mi? Ashabım. Demek ki biz ashab üzere olanları iyi bileceğiz. Niye? Çünkü sünnetin üç kısmına bakarsak Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve başka birini bir iş yaparken gördüğü zaman orada karar veriyor ve sünnetten oluyor. Peki bu fiili yapan kim? Sahabe. Buna dayanarak bir Müslüman doğru İslam'ı hayatı yaşamak zorunda. Resulullah'ın, Ali Sallallahu ve sünnetini ancak ashabın yaptıklarını, onların davranışlarını, hayatını Okuyarak öğreniyoruz kardeşlerim. Allah hepimize merhamet etsin. Rabbim hepimizin hidayetini artırsın. Allah istikametimizi düzeltsin kardeşlerim. Bakın İrbaz bin Sariye Allah ondan razı olsun. Bir gün diyor ki ve Vesselam bize bir vaaz verdi. Kalpler korktu. Gözler ıslandı. Mahzun olduk. Dedik ki ey Allah'ın Resulü bize bir tavsiye et. Sanki bu bir ayrılan aramızdan gidecek bir insanın sözlerine benziyor. Evet dedi. Ve Allah Resulü ve Vesselam dedi ki başınıza habeşli çarpık bacaklı bir köle bile geçse ona itaat edin. Size Allah'a karşı takvalı olmanızı dinlemek ve itaat etmek düşer diyor. Uzunca bir nasihat var. Bir gün müsait olduğumda onu size genişçe bir ders mi yapayım inşallah. Gerçi verdiğim sözler çoğalıyor. İnşallah ömrüm olur da işlerim. Şimdi bakın. Bu sözde gelin biraz önce size anlattığım 118-119 hutdaki birbirine bir bağlayın. Ne diyor? Ayette ne demişti? Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesna. Sonra gelin peygamberimize gidelim tekrar. ve Vesselam ne dedi? Fırkalar şu kadar şu kadar ayrılacak. Siz ne yapın? Benim ve ashabım yoluna uyun. Onlar kurtulacak. Bakın şimdi de diyor ki aleyhissalatü vesselam sünnetime tutunun. Ve benden sonra gelen Hülefe-i Raşidinin hak yolu göstermiş olanlarının sünnetine tutun. Ve hırsla ona sarılın. Sakın yeni çıkan vakalara tutunmayın. Çünkü her yeni vaka bidat her bidat dalalet Heltana lette ateştedir diyor İmam Müstn 867'den naklediyor. Evet. Görüyorsunuz değil mi hadisler birbirini nasıl tanım, tanımlıyor. Bakın bu vakalar, bu tanımlar birbirini nasıl destekliyor değil mi kardeşler? Ve bu hadislerin hepsinde bakın bir şey dikkatimizi çekiyor. O da kurtulan fırkadan olanın üzerine İki şey vacibi. Birincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. ikincisi Ashab-ı Kiram'ın yaşantısı. Bugün çok Müslümanlar bundan kafil. ihmal etmiş. Herkes bir kafil yazıyor. Herkes birinin sünnetinden. Kimin ilmini öğrenmişse onun sünnetinden. Kimi alim hoca görmüşse onun peşinden gidiyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ve onun yolunu tutması için o asap ne yaptılar? Çağrıda bulundular. Allah hepsinden razı olsun. Allah onların iman ettiği gibi iman etmeyi, onların bir araya geldiği gibi bir araya gelmeyi, onların böyle bir duvarın elemanları olduğu gibi Aynı öyle olmayı hepimize nasip etsin. Allah içimizde ne kadar kirli, fısk, facil, münafık ruhlu varsa hepsini temizlesin. Sıfırdan tek başımıza bile olsa Allah bize yardım etsin. Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki Fakat inananların çoğu bunu bilemez. Yusuf 21'de. Yani insanların çoğu uyanık değil. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi öyle bir zaman gelecek ki diyor, öyle bir zaman gelecek ki bir gram susamdan ne kadar yağ çıkaracak bunu bilecekler, dinlerini ihmal edecekler diyor. Öyle olmuşuz. İnsanlar kendi çıkarlarında, kendi yaşantılarında, kendi nefislerine aklamalarında o kadar uyanık olmuşlar ki. O kadar cinler ki. Oooo. Ne kadar? Ama dinlerine gelince Allah bize hayır versin kardeşler. İşte bakın İrivaz bin Sariye hadisinde Allah'ından razı olsun. ve vesselamın ashabın ve özellikle Hülefai Raşidinin sünnetine Müslümanlar uyanık değil. Evet. Kim onlar? O ne derse doğrudur diye. Yahudinin getirdiğini tasdikleyen Ebu sıttık Sıddık. Allah razı olsun. Kim o? Ömer. Bir şeyler çıkartıyor. Dinde muhkemleri bırakıp müteşabihlerle uğraşıyor. Dalları kesiyor. Abdullah'ın kafasına kafasına vuruyorsun. Ey Ömer diyor öldüreceksen düzgün öldür. Niye bana işkence ediyorsun? Ne diyor? Ben diyor işkence yapmıyorum ki kafandaki pis fikirleri çıkarıyorum. Diyor. Evet. Allah hepimize rahmet etsin. Vallahi Allah merhamet etmese biz kurtulamayız kardeşler. Onları tanıyın, tanıyın. Emin olun Dirilerden size fayda gelmez. Fayda ölülerde, toprağın altındakilerde. Emin olun bakın. Toprak üstünde bizler hayırlı insanlar değiliz. Sizin uyacağınız toprağın altındakiler. Burada bir soru var. Acaba Kur'an'da kapsamlı bir uyarı var mı o konuda? Evet, var kardeşler. Var. her zaman sohbetlerde diyor ya siz Kur'an okumuyor musunuz? Artık demeyeceğim. Bunu söylemem bile insanların artık nefsine ağır geliyor. Evet. Bunu da sormayacağım artık sizlere. Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki doğru yol kendisine apaçık belli olduktan sonra peygamberden ayrılıp müminlerin yolundan başkasına uyan kimseyi görmedim. Onu döndüğü yere döndürür ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir diyor Nisa 115'te. Evet, bakın bu ayette çok önemli bir nokta var. O da Allahu Teala'nın müminlerin yolundan başkasına uyan demeyebilirdi. Allahu Teala'nın her şeye gücü yeter. Peygamberden ayrılıp ve müminlerin yolundan başkasına uyan kimseyi ifadelerini birbirine bağlamayabilirdi. Bakın bu bağlamanın sırrı acaba ne? Bakın bu sır hadislerde açıklanmış. Asaplar öyle müminlerdi ki Allah onlardan razı olsun. Rabbim beni de sizi de bu yoldan ayırmasın. Neslimi de, neslinizi de. Hassab öyle müminlerdi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından duyduklarını naklettiler. Bu hadislerin uygulaması onların hayatındaydı, yaşadılar. Onlar Aleyhisselatü Vesselam'a inen ayetler nasıl inmişse ondan nasıl görmüşse öyle almışlar, anlamışlar ve hayatına geçirmişler. Allah Resulü Hanı ve Selam'dan çıkan sözlerin lafzını en iyi onlar anlamıştır. Bakın burada lafız deyince bunu da size biraz açıklayayım. Vahye baktığımızda Allah azze ve celle kitabında ki Resul'u da sünnetinde önce lafsı, sonra önce lafzın beyanı Sonra o lafzın dalalet ettiği mananın beyanını açıklamıştır. Kur'an demiştir, kitap demiştir. Bunu ne yapmıştır? İnen vahiy demiştir, sünnetle açıklamıştır. İşte bunu, bu ifadeleri en güzel onlar anlamış, hayatlarına geçirmiş ve bize aktarmışlardır. Kardeşlerim, onlardan sonra gelenler, ashabın anladığı gibi anlayamaz. Bu da çok normal. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mevcut hazır olan kişinin gördüğü, mevcut olmayan kişinin gördüğünden üstündür diyor. İmam Terimiz'i naklediyor 2794'te. Ashabın bize nakledtiği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerine bakarsak bakın mesela Nisa 43.2 teyemmüm ayetinde ashab-ı kiram Ali Senaati vesselam'ın teyemmümü nasıl yaptığını bize naklediyorlar. Ayrıca Ali Senaati vesselam'ın şöyle dediğinden naklediyorlar. Teyemmüm bir vuruştur, iki vuruş değil. 144te, Müslüm'de, Mace'de, Ebu Davud'da bulabilirsiniz. Demek ki biz bu müminlerin yolundan feragat edemeyiz. En ufak ya da en tepedeki bir meseleyi onlardan almak zorundayız. Çünkü bu müminler dini, dinin emir ve nehilerini en ufağından en uç uz şeyine kadar Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den olduğu gibi naklettiler. Dini doğru şekilde anladılar. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı ne oldu? Takdir edildi. Kur'an'da övüldü. Sünnette övüldü. Şunu şunu yapan ne yaparsa yapsın cennetliktendir. Bedir ehli şöyledir. Neden? Çünkü onlar gelen dine sorgulamadılar. Neden, nasıl demediler? İşittik, itaat ettik dediler. Allah Resulullah'a salat ve bakın ashabıma ikram edin. Ashabıma iyi davranın. Yemin olsun ki eğer biriniz Oğut Dağı kadar altını olsa onları Allah yolunda harcasa yine de bunların ecrine yetişemez. Çünkü bunlar Allahü Teala için cihad ettiler. Allahu Teala için hicret ettiler. Vatanlarını Allah için terk ettiler. Ali sallati ve selamı refakat ettiler. Allah'ın dinini öğrenip insanlara aktardılar. İşte o zaman bunlar Ali sallati ve dediği gibi onlar o kavimlerdir ki onların meclisinde oturan kötü olmaz. Evet. Allah bizlere merhamet etsin. Bugün onları anlatan insanlar sevilmiyor. Bugün dedikodu, kırbet yapan, hikaye anlatan, kısla anlatan, kendini aklamaya çalışan, suizan içinde olan insanlar selamlaşılan, görüşülen, konuşulan oluyor. İşte ashab anlatan insanlar kaba, saba, konuşulmayan, kaçılan, görüşülmeyen insan oluyor biliyor musunuz? Evet. Bakın demek ki her kim kurtulan fırkadan olmak istiyorsa gidişatına bir baksın. Arkadaşına dikkat etsin. Demek ki o zaman ne yapacağız? Her kim kurtulan, kurtulan fırkadan olmak istiyorsa ashabın üzere olduğu Kur'an ve sünneti iyi bilmesi gerekir. Lafta cambaz olanın, dünyada cambaz olanın değil Evet, buraya kadar anlatmak istediğimizin özeti şu. Bu anlattıklarım anlarsanız size güzel bir nasihat. Ha tabii ters anlarsanız iyi bir azardır. Ha kendinizi düzeltirseniz çok güzel olur. Her Müslüman şahadet getirdikten sonra Allah Resulü ve Vesselam'ın ve ashabının yaşadığı sünneti bilmelidir. Ki onlar selefi salihindir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanların en hayırlısı benim aslım. Ondan sonra gelen ve ondan sonra gelendir diyor. Yani kendimizi kendimizi diyeyim ben de dışlamayayım. Ne kadar hayırlı görürsek görelim. En hayırlı kimmiş? Güzel kardeşlerim. Benim aslım. Ondan sonra, işte ondan sonra diyor. Ya Rabbi bizi de onların yolundan gidenlerden eyle. Demek ki İslamiyet'in ilk 300 yılı. Bir Müslüman ashabın yaşadıklarını bilmesi üzerine farzdır kardeşlerim. Yoksa dalalete sapıklığa düşer ve kendini iyi amel yaptığını zanneder. Bakın burada açıklamak istediğimiz bir şey var. O da Allah Resulullah Sallallahu Vesselam'ın sözü, fiili, takriri ve ashabın yolu ki hepsi nurdur ve hidayettir kardeşlerim. Peki bu yol nasıl bilinir? Eğer gelip bizden Allah'ın kelamının yolunu nasıl bildiğini sorarlarsa Allah'a hamdolsun o Kur'an'dır. Bu kitaptan başka Allah hiçbir kitabı korumaya söz vermemiştir ki Hicir 15'te öyle diyor. Allah bu ilahi kelimayı korumaya söz vermiştir. Tevrat'ı, İncil'i ve İbrahim ve Musa'nın sayfalarının korumasına söz vermemiştir. Çünkü Allah'ın hikmetinin icabı bu geçen şeriatlar İslam şeriatının ön hazırlığıydı ki ondan sonra da şeriat olmayacaktır. Onun hikmeti her neyse odur. Bize soru bu düşmez. Aleyhisselatü Vesselam ve ashabın üzerine olanlar nasıl bilinir diye sorsak. işte burası çok önemli. Müslüman alimler yanında hadis ilmi ve eserler ilmi vardır. Hadis ilmi iki ilmi kapsar. Onlar nedir? Cerh ve tadil dediğimiz. Evet. Hadis terimleri dediğimiz bunlar. Dinin temelleridir kardeşlerim. Zamanında meseleler güzelce anlaşılsın, insanlar birbirine düşmesin, onların getirdiği fitneler Müslümanlara zarar vermesin, hadislere, gelen rivayetlere atılan iftiralar ya da karıştırılmaya çalışan sözler birbirine karıştırılmasın diye Allah hayırda kullandığı birçok insan göndermiştir. Bunlar cerh ve tadil dediğimiz Eserler yazmıştır. Hadis alimleri zamanında onu yazmışlar, kayıt altına almışlar, sınıflandırmışlar, insanlar için açıklamışlardır ki, insanlar zayıf hadisten sahih hadis ayırsınlar. Bu ilmin tamamlayıcısı nedir? İkinci ilimdir. O da cehmet hadildir. Bu hadiste, bu da hadis rivayet edenin, yani hayat hikayesiyle ilgilidir. Hadis almada isnat zinciri vardır. İsnat birbirinden hadis alan kişilerden ibarettir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki kim bu? diye sahabe. Sonra Ebu Hureyre dedi ki kim diyor bunu? Tabi olan. Nafi dedi ki ben falandan kim dedi? tebe tabiin. Demin Deminki hadis neydi? En hayırlı benim asrım. Sonra ondan sonra gelen. Sonra ondan sonra gelen. Yani bu üç asır. Burayı iyi bileceğiz kardeşler. İsnat zincir nedir? En azından bunlardan haberdar olacağız. Aburaya ha geldiğimde sizlere ödev olsun. Kendi nefsime olsun Söz. Ben de bir hadis usulüne hadis tarihi okuyacağım. Bu sohbetten sonra. Allah için dininizde eğer sağlam adımlarla gitmek istiyorsanız, sizden gelen nesli güzel yetiştirmek istiyorsanız, bugün ya da yarın bir hadis usulü ya da bir hadis tarihi diye kitap alın, bir okuyun kardeşlerim. Aldıysanız, okuduysanız bir daha okuyun, zarar etmezsiniz. Bakın, hadisler hep kayıt altına alınmış. Aleyhissalatü Vesselam'dan nakletmişler. Sahabeden nakletmişler. Tabiinden nakletmişler. Bugün bir hadis için kilometre yol kat etmiyorsunuz kardeşlerim. Bugün en azından kütüb-i sitte diye meşhur olan altı hadis kitabını çok cüz'i rakamlar vererek o eziyet çile çeken o insanların hazır önünüze Sonraki alimlerin de cerk ve tadile dikkat ederek senetlerine zinci zayıflarını, hadislerine gariplerini artık her neyse bunlara dikkat ederek önlerinize ne yapmışlar sunmuşlar. Allah için bunları okuyun kardeşlerim. Eğer bu kurtulan fırkadan olmak istiyorsanız tabi istiyoruz değil mi? Var mı istemi? İslam bir hobi değildi, değil inanç hobi değildi. Değil öyle takım tutar gibi falan da değil benim takımım kazansın şampiyon olsun değil senin bir şampiyon olup cennete girmen lazım değil mi? bak buraya girebilmen için yolu belli sen bu hadis kitaplarını okumadan giremezsin ha bak bunu söyleyeyim ya da bilen birinden dinlemeden giremezsin dedikoduyla gıybetle falan filan boş sözleri alarak gidemezsin Ömrünü burada tüketmekle gidemezsin. İlim öğrenmek farz ha. Bak bunu bilin. Evet. Allah onlardan razı olsun. İnsanlar tarlada, şurada, burada çalışırken işlerinde, güçlerinde, ticaretteyken Allah onlardan razı olsun. İmam Bukhari, Müslim, Firmizi, Ebu Davud, İmam Malik, Nesai, Darimi, Artık gitsiniz sayın. Bunlar ömürlerini Allah'ın dinini öğrenmekle, eserlere toplamakla, Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini toplamakla ömürlerini tüketmişler. Peki kazanmışlar mı kazanmamışlar mı? Lütfen yazar mısınız? Kazanmışlar mı kazanmamışlar mı? Kar etmişler mi etmemişler? Bakın bunların ticareti hala devam ediyor sermayeleri biliyor musunuz? Bıraktıkları eserleri bugün biz okuyarak amel ettiğimizde onların karhanesine yazılıyor mu yazılmıyor mu güzel kardeşlerim? He? Allah için soruyorum. Siz şimdi dünyanın en zengin adamsınız. Dolar mı euro mu artık her ne? benim kafam basmaz bunlara. Bunların en çoğu sizde var. Öldünüz. Ne oldu? Emin olun mezardan çıkmayın diye mezarınızı derin kazarlar. Yahu çıkar mıkar dedi üzerinize en kalın betonu dökerler. Üstüne de yaparlar ki aman çıkamasın. Çıkarsa bu adam bize bunları yedirmez derler. Bakın İmam Bukhar vefat etmiş. Allah ondan razı olsun. Kitabı var. Hala kendisine dua ediliyor. İmam-ı öyle. Ya da raviler. bunlar okuyun kardeşlerim. Onların çektiği çileler siz çekmiyorsunuz. Rahat ayağınızı uzatıyorsunuz. Ya da uzatmıyorsunuz her neyse. Kahvenizi koyuyorsunuz ya da koymuyorsunuz. Ya da dinliyorsunuz. Bakın bunların hepsini ben seslendirdim. Allah rüyadan korusun. Oturun dinleyin. 7.24 bakın yayın yapıyor. Pazen girip bakıyorum. Acaba kaç kişi merak ediyor. Bak bugün akşama kadar İbni Kesir tefsiri vardı. Komple tefsir ha. Baştan sona kadar. Hem meyat hem geniş meyat hem huzur sebepleri hem anlayacağımız kaideler. Bugün akşama kadar oturdum dinledim. Ha? Bak adam ne kadar güzel anlatıyor. Dinleyene bakıyorum. iki ya da üç kişi. Ha olabilir. İşiniz gücünüz olabilir. Ama emin olun hakka kulak vermediğiniz her yerde, batıla ayırdığınız her zamanda yarın ah keşke diyeceksiniz ama emin olun bu keşke fayda vermeyecek. Allah onlardan razı olsun. Bu insanların hepsinin bir hayat hikayesi var. Ben çok duygusal olduğum için onların hayatlarına girmeyeceğim ama okumanızı tavsiye ederim. Ali selamü aleyhi ve hadislerini toplayan insanların o hayat hikayelerini bir okuyun okuyun. Emin olun okuyamazsınız. Ben anlatamıyorum duygusal olduğum için. Hepsinin bir hikayesi var. Onların hepsi aldıkları hadisteki ravilerin hepsini cerh ve tadil kitaplarında hep açıklamışlar. Rivayet eden kim? Ne zaman doğmuş? Hangi zamanda yaşamış? Şeyhleri kim? Talebeleri kim? Buna ilave olarak kime itimat edilir? Adil mi? Fasık mı? Hafız mı? hıfsı iyi mi? Kötü mü? Bakın bunların hepsi cerh ve tadil ilminde var. Bakın bunlara siz bakarsanız kaybetmezsiniz ya. Bir haftanızı verin. Birisi gelip ya Ebu ile şunu söyledi falan Ravi böyleymiş. Ya bak bu buna ilişkin şöyle şöyle hadis rivayet etmiş dediğinde sizin kafanızı karıştıramaz. Çünkü sen cerh ve tadil'i biliyorsun. Eğer biz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ve ashabının yaptığı işleri bilmek istiyorsak, istiyor muyuz? İşte bu iki bilmi, ilmi bilmemiz gerek. Bu şart. Bu iki ilmi çok iyi öğreneceğiz. Bu lazım. Çünkü sahih itikadınızı ancak bununla ayakta tutarsınız. Ancak gelen din diye gelen bidat olabilir. Uydurma bir söz olabilir. İşte mesela akşamdan yat arasında evvabin e, kabir nur namazı var. Bilmem şu kadar iki iki rekatta namaz kılarsan falan diyor. Çok uzatıp da vaktinizi almak istemiyorum. Adamın birisi oturuyor. Ölürken itiraf ediyor bunu da. ya diyor, Akşamdan yat sarası çok az. İnsanlar gitse camiye bir daha gelmiyor. Şöyle diyeyim ben bir şey uydurayım diyor. Bir namaz uyduruyor. Ya bugün insanlar beş vakit namaza dikkat etmiyor. Adamın uydurduğuna dikkat ediyor. En basit yani. Adam her gece, gecenin üçte biri geçtikten sonra Allah Azze ve Celle en alt yine Yok mu benden af dileyen affedeyim. Yok mu benden isteyen ona vereyim diyor. Her gece. Adam hiç buna bakmıyor. Öğretmiyor. Umurumda değil. Kim demişti? Böyle bir şey mi olur? Bir de yargılama yoluna gidiyor. Adamın biri çıkıyor. İşte diyor bugün diyor bilmem ne gece ve Selamın işte doğduğu gün falan gün filan gün bak bugün gündüz oruç tutacağım. Bir hadis uyduruyor. Falan, falan amazı kılacağım. Bir de öyle bir şey uyduruyor. İnsanlar hiç sorgulamıyor. Bakın çok önemli bak, meseleleri öğrenmem kardeşlerim. Bugün biz bu ilimlerin neresindeysek emin olun istikametimizde tam orada siz şuradasınız biz buradayız demiyorum bakın ya da ben buradayım demiyorum bugün biz bu ilimlerin neresindeyse kendimizi sorgulayalım niye? niye sorgulayalım? kardeşler bu ilimler bizi kurtulan fırkıya bağlıyor peki bu ilimlere ne kadar yakın olursak kurtulan fırkıya da o kadar yakın oluruz değil mi? Bugün eski veya yeni ihtilafların sürmesinin en büyük sebebi işte bu ilmi öğrenmeyi, yaymayı, Müslümanların ihmal etmeleridir. Bunlar Allahü Teala'nın zikrettiği gibi olmuş. Ey Muhammed de ki, işte bu benim yolumdur. Ben Allah'a çağırıyorum, ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindedir. Yusuf 108. Demek ki kardeşlerim ihtilafın asıl sebebi biz dinimizi öğreneceğimiz asıl temel meselelerden, ilimden, ilimi anlatan samimi insanlardan uzak düşmek. Evet. Başka bir sebep nedir? Sünnet kitapları, hadis kitaplarından uzak durmak. Evet. Bugün hadislerin hemen hemen hepsi ortada. Allah'a hamdolsun bir dil bilmenize de gerekiyor. Hep tercüme edilmiş. Hadis kitaplarının hepsi önündesinde. Adam çalışacak zaman buluyor. Ticaret edecek zaman buluyor. Allah veriyor. Para kazanacak. Vakit buluyor. Çocuğunu kreşe götürüyor, özel okula götürüyor. Alıyor, vakit buluyor. Dostlarıyla eğlenmeye gidiyor, tatile gidiyor, denize gidiyor. Vakit buluyor. Allah'ın kitabını okuyacak, dinini öğrenecek kitabı vakit bulamıyor. Çok ilginç değil mi? Size de garip geliyor mu bu? Geliyor mu kardeşler? Çamaşır yıkamaya, biraz da bayanlara çatalım. Yemek yapmaya, ütü yapmaya, telefonda saatlerce konuşmaya vakit buluyor. Doğru mu yanlış mı? Yanlışınmazsa söyleyeyim. Ama lakin dinini öğrenme meselesine gelince vakit bulamıyor. Ya da mazeretler var. Ya okuyor mu anlamıyor. Ya benim kafamda bir şey durmuyor. Allah aşkına 24 saatinizi bir gözden geçirin. Biri size bir kötü bir söz söylesin. Öğlene kadar unutmuyorsunuz. Çok sevdiğiniz bir insan sizi kıracak bir hareket yaptı. Hemen karşısına geçip düşman oluyoruz. Hiç çıkmıyor içinizden. Bana bunu dedi, şunu dedi. Ya hak söze gelince kafada durmuyor değil mi? Yapılan iyilik olduğunda hiç önüne gelmiyor. Böyledir işte. Siz nasılsanız değer verdiğiniz değerler de bu işte. İyi insan olsanız imanlı insan olsanız iyi şeylere değer verir, kötü şeylerden uzak durursunuz. Müminliğin alameti bu. Bir kötülükte bir harekette bütün iyilikleri silmezsiniz. Evet. Bugünkü ihtilafların altında yatan Müslüman'ın dinine olan ilgisizlikmiş. Doğru mu? Hatırlıyor musunuz? Biliyorsunuz ki Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşurken bazı halleri vardı. Mesela mescitte konuşurdu. Mescitteki hazır olanlar konuşmayı ezberlerdi. Bazen sefere çıkardı. Sefere çıkanlar o hadisi ezberlerdi. Sefere çıkmayanlar o hadisi bilmezdi. İşte böylece bazı durumlar değişir. Nerede ve kimlerle ise bazen evinde olur. Hanımları, çocukları, torunları arasında konuşurdu. Onu asak bilmezdi. Ev konuşmalarını sadece aleyhissalatü vesselamın ehlinden öğrenimlerdi. Burada önemli, çok önemli hususlar var kardeşlerim. O da Tüm hadisleri bilen tek bir sahabe yok. Bu imkansız. Bir sahabe eşittir İslam diyemeyeceğimiz gibi falan alim eşittir İslam diyemeyiz. Ama bütün ashab eşittir İslam bunu çok rahatlıkla ne yapabiliriz diyebiliriz. Çünkü bir kimse ki aleyhissalatü vesselamın gölgesi gibi gittiği her yere gitsin hazır olduğu her mecliste hazır olsun, seferde olsun. Bunu düşünsek bile bu imkansızdır. Bir hadise olur. Kastettiğimiz o hadisede o olmayabilir. Bu yok diyemeyiz. Mesela bununla alakalı birçok örnekleri görebiliriz. Demek ki Ali Senaat ve selamın sünneti, sözü, fiili, takriri ashabın arasında tavlımış durumdaydı. Öyleyse hadis kitaplarını baştan sona okumamak gerekiyor kardeşlerim. Gözünüzde büyütmeyin. Vallahi ben bütün kütüb-i iki tane de tefsiri bakın Allah riyadan korusun Üç ay içinde seslendirdim. Kendi okumamı ayrı. Normal şu konuşmamla üç ay içinde ben bunların hepsini bitirdim. Şahitlerim var. Sesleri var. Tek tek bakabilirsiniz. Bu bizim ahiretimiz kardeşler. Öyleyse dinimize ne yapacağız? Önem vereceğiz. Dinimizin önem verdiği meselelerden es geçemeyeceğiz. Bu bize Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve emanetidir. Hani biz Resulü seviyorduk kardeşlerim. Hani onun yolundan gidiyorduk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize demedi mi? Ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Bu Allah'ın kitabı Kur'an ve benim sünnetim. Bunun ikisi kevser havuzuna kadar birbirinden ayrılmayacak diyor. Ve bunlara tutunan asla dalalete düşmeyecek diyor. Tek başına bile kalsın. Seçin kardeşlerim. Öyleyse kendimizi aldatmayalım. Dürüst olalım. Aleyhisselatü Vesselam'ın izi üzerinde, o ashabın üzerinde, o kurtulan fırkanın üzerinde, o hülefâ-i dediğimiz insanların, Allah onlardan razı olsun, onların peşinden gidelim. Ama tanımadığımız birinin peşinden nasıl gidelim? Demek ki özet olarak Müslümanların kurtulan fırkadan olmaları için dininin temelini öğrenmesi gerekir. Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yaptığını, neler söylediğini, nelere karar verdiğini biz nereden öğreneceğiz? Ashab'tan. Asabın naklini nereden öğreneceğiz? Hadis kitaplarından. Hidayetin ne olduğunu, ahlakın ne olduğunu, ilmin ne olduğunu, davranışın ne olduğunu biz buraları okuyarak öğreneceğiz kardeşlerim ve biz müslümanlar bu ilme ne kadar önem verirsek Allah da bize o kadar önem verir gören gözü olursunuz tutan aya yaptığınız her dua Allah indinde kabul olur onların gördüklerini yaşadıklarını tasdik ettiklerini okumadan nasıl amel edeceğiz kardeşler? Bugün kim kimden ne gördüyse, öğrendiyse, ne aktardıysa namazı da öyle, orucu da öyle ya da artık her neyse ibadetleri hep o halde değil mi? Hiçbir ölçümüz olmayacak bizim kardeşler. Allah hepimize hayır versin. Allah bizlerden Razı olacak ameller işlemeyi nasip etsin. Allah için sözlerimi bir kardeşinizden nasihat olarak alın, azar olarak almayın. Ben sizleri Allah için çok seviyorum. Kendi nefsim için ben cenneti istiyorum. Ve kendi nefsim için istediğimi sizin için de istiyorum. Nasihatlarımı tutun. Belki benim kızgınlık halim, belki kötü sözlerim var. Almayın. Ama hak olan sözleri alın kardeşlerim. Bu sizin faydanıza. Allah hepimize merhamet etsin. Son olarak sizlere hadis kitaplarını okumanızı, bunu toplumda yaymanızı, gittiğiniz her yerde okuduğunuz hadisleri anlatmanızı tavsiye ediyorum. Eğer kurtulan fırkadan olmak istiyorsanız bu kurtulan fırkaya dahil olmak istiyorsanız, ikincisi cehennem tehlikesinden uzak kalmak istiyorsanız, bunu yapın kardeşlerim. Rabbim hepimize merhamet etsin. Anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Allah bizlere merhamet etsin. içimizden Rabbane alimler çıkmasını nasip etsin. Subhaneke. Allahümme teberhamdike eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve töbiley. Elhamdülillahi rabbil Kalın salat